Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz dini bayramlarımız. Dini bayramlar, yeryüzünde yaşayan çeşitli dinlere bağlı toplulukların her yıl belli bir tarihte kutladığı günlerdir. Müslümanlar her yıl iki dini bayram kutlarlar. Bunlar Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Dini bayramlar, milli bayramlardan farklı olarak ay takvimine göre düzenlendiği için her yıl 10 gün erken gelir. Bir insan ömründe ortalama 70 yılda dini bayramların bu dönüşümünü 3 kere görebilir. Dini bayramlar dini inanç merkezlidir. Ramazan bayramı oruç tutma, kurban bayramı ise kurbanlık hayvan kesimi, dağıtımı ve hacla ilgilidir. Dini bayramlarımızla ilgili kısa bilgiler verecek olursak Ramazan bayramı Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın sona ermesiyle beraber 3 günlük bayram tatiliyle başlar. Büyükler ve aile fertleri ziyaret edilir, dost ve komşular bir araya gelir, mümkün olduğu kadar bütün aile fertleri toplanır, ve hoş vakit geçirilir. Tatlılar yapılır. Her evde çocuklara ve misafirlere yetecek kadar şeker bulundurulur. El öpen çocuklara para, hediye veya şeker vermek gelenektir. Kurban Bayramı. İbrahim peygamberin oğlunu Allah için kurban etmek üzere keseceği sırada gökten bir koç indirilir. Allah peygamberin oğlunun hayatını bağışlar ve onun yerine koçun kesilmesini emreder. İşte bunun anısı olarak İslam dininde Kurban Bayramı kutlanır. İslam aleminde bu olayın anısına kurban kesenler, kurbanın etini ihtiyacı olan fakir insanlara dağıtırlar. Kurban Bayramı'nın ilk günü Mekke'de Mina denen yerde hacıların kurban kestikleri gündür. İslam dinine göre kurban kesmek maddi gücü yerinde olan her kul için borçtur. Kurban olarak koyun, sığır, deve kesilebilir. Kurban edilecek hayvan sağlıklı olmalı, dişi ise hamile olmamalıdır. Kurban kesiminde uygulanan bazı gelenekler vardır. Bunların bir kısmı, İslam dininin getirdiği şeyler, bir kısmı da milletlere ve bölgelere göre değişen geleneklerdir. Örneğin bazı yörelerimizde, Kurbanlık koçları yıkama, kınalama ve gelin telleri kurdelelerle süsleme adetleri vardır. Ramazan ve kurban bayramlarının başlıca özelliği komşuların, dost ve akrabaların ziyaret gezileriyle bir araya gelmeleridir. Gençler yaşlıların ellerini öperek onların dualarını alır. Ziyarete gelenlere Ramazan bayramında şeker veya tatlı ikram edilir. Kurban bayramında ise Yalnızca tatlı değil, kesilen kurbanın etinden de ikram edilir. Ramazan ve Kurban Bayramları'nın ortak özelliklerinden biri de toplu eğlencelere sahne olmasıdır. Kasaba ve şehirlerde özellikle çocuklar ve gençler bayram yerlerinde buluşup eğlenir. Şimdi de dini bayramlardaki davranışlarımızla ilgili bir metin okuyalım. Bir Bayram Hikayesi Bugün cuma. Sabah erkenden kalktım. Okula gittim. Okulun bayram tatili öncesi son günü. Ramazan bayramı salı günü. Bugünler nasıl geçer bilmiyorum. İçim içime sığmıyor. Bayram için köye gideceğiz. Bu sebeple ayrıca heyecanlanıyorum. Annem okul dönüşü yola çıkacağımızı söyledi. Heyecandan okula nasıl gidip geldiğimi hatırlamıyorum. Daha sokak kapısından içeriye girmeden annem seslendi. Ayşe, Ahmet hadi banyoya. Hanginiz önce girecek bakayım. Abimi yeni fark ediyorum. O da arkamdan geliyor.'' Annemi duyunca çok hızlı koştu. Ona yetişemedim. Annem önce onu, daha sonra da beni yıkadı. Bu arada babam işten gelmiş. Babam ''Hanım, eşyalar hazırsa arabaya koyalım.'' diye seslendi. Annem de ''Hazır, hazır. Eşyaları bir an önce yerleştirip yola çıkalım.'' dedi. Annem eşyaları zaten günler öncesinden hazırlamış... Baklavalar açmış, dolmalar sarmıştı. Giysilerimizi giyip abimle birlikte hemen babama yardıma koştuk. Babam bizim getirdiğimiz eşyaları arabaya yerleştirdi ve... Hadi acele edin, daha yoldan tatlı alacağız. Dedi. Evet, tatlı olmazsa olmazdı. Komşularımızla vedalaştık. Önceden onların bayramlarını kutladık. Nihayet köy yolundayız. Taşlar arabaya vuruyor. Bu sesi çok seviyorum. İki saatlik bir yolculuğun sonunda köydeyiz. Hava kararmak üzere. Amcamlar ve halamlar çoktan gelmiş. Hepsi bizi heyecanla dışarıda karşıladılar. Önce dedem ve babaannemin ellerini öptük. Her ikisinin de gözlerinde yaşlar belirdi. Bunlar sevinç gözyaşları biliyorum. Pazartesi akşamındayız. Yarın bayram. Tüm çocuklar çok heyecanlıyız. Annem? Çocuklar yarın erken kalkacağız. Hadi yatın artık. Diye seslenince hepimiz bayramlık elbiselerimizi başucumuza koyup uyuduk. Bayram sabahı. Evin içerisi bayram kokuyor. Gözlerimi açtım. Annem yanı başımda bana sesleniyor. Hadi kızım kalk. Herkes çoktan kalktı. Hemen yataktan fırladım. Elimi yüzümü yıkayıp giyindim. Dedemler bayram namazından geldiğinde bizleri güzel görmeliydi. Bütün ev halkı hazırlandık ve babamları beklemeye koyulduk. Babaannem eski bayramları anlattı durdu. Bayram dendi mi eskiden bunun heyecanı özellikle çocukları günler öncesinden sarardı. Çocuklar son güne kadar kendilerine alınacak bayramlık giysileri düşünürlerdi. Hatta bayramdan önceki gece heyecandan uyku girmezdi gözlerine. Sabah bir an önce yeni giysilerini giymek, büyüklerinin elini öpmek ve bayram harçlıklarını almak için sabırsızlanırdı. Bizim de heyecandan içimiz içimize sığmıyordu. Ama demek ki bu durumumuz pek fazla anlaşılmıyordu. Babaannem? Babaanneler, dedeler akşamları torunlarına masalları anlatırlardı. Hele kış geceleri bir yandan soba başında kestane kızartılır, bir yandan da sohbet edilir. Bu sohbetlerin tadına doyum olmazdı. Derken Ahmet balkondan seslendi. Geliyorlar! Hani? Neredeler? Ben de bakayım. Dedemler tahta merdivenleri çıktılar. Önce babaannem dedemle bayramlaştı. Ardından da herkes birbiriyle bayramlaştı. Bütün büyüklerin ellerini öperek bayram harçlıklarımızı aldık. Dedem. Hadi herkes yemek masasının başına geçsin. Deyince neşe dolu bir kahvaltının ardından sıra bayramın çocuklar için en güzel yerine geldi. Şeker toplamak. Akşama kadar arkadaşlarımızla birlikte ev ev dolaşıp bayramlaştık. Bize şeker verdiler. O akşamın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de aynı coşku ve heyecanla geçti. Maalesef tatilimiz bitti ve hepimiz evlerimize döndük. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz programın başında da sözünü ettiğimiz gibi dini bayramlarımızdı. Bildiğiniz gibi dini bayramlar, yeryüzünde yaşayan çeşitli dinlere bağlı toplulukların her yıl belli bir tarihte kutladığı günlerdir. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.